Fenne astaqal hadisi kitabullah ve hayra alhadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhdathatuha ve kull muhdathatin bid'ah ve kull bid'atin dalalah ve evet arkadaşlar sizlerle beraber Şeyhul İslam Ebu'l Abbas Ahmet ibn Abdülhalim ibn Teymiyen'in Akide'tul Vasitiye adlı kitabını okumaya devam ediyoruz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 O da nedir arkadaşlar? Rabbimizin kulları üzerindeki en büyük hakkı, tevhidi yani onu birlemeyi ne yapmak? Gerçekleştirmek, yerine getirmek. Yeryüzünde bunu ne yapmak? Ee, hayata geçirmek. Çünkü Allah da evet. ben insanları ve cinleri ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani insanlar ve cinlerin yaratılış gaye ve amacı nedir? Evet. İbadet insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani beni birlesinler diye yarattım diye İbn-i Abbas. Neyde birlesinler? <gülüyor> Tevhitte. Yani ibadetlerde. Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar? Allah'ı birlesinler. O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar? <gülüyor> yalnızca ve yalnızca Yüce Allah'a yönelsinler.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 salih olarak sandığı veya salih olarak kabul edilen insanları da aracı koyarak Rabbine Allah'ına ulaşmaya çalışır. Bununla uğraşır. Halbuki Allah ona şah damarından daha yakın. Daha yakın. Kulu ona yetiştirdiği zaman <gülüyor> Rabbi ona ne yapar? Yetişmeye kadir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı birçok ayetlerde buyuruyor. Diyor ki Yeni gök kim yarattı? Diye sorsan onlara ne derler? Allah, Allah derler. Yani yeni gökyüzü yaratmada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 peygamberlerden sonraki en büyük evliya, en büyük salih kulda kimdir? Hı hı. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama buna rağmen sahabenin hiçbiri ne yapmamış? doğasında <gülüyor> bu yaratıcıya, yaratıcı olarak kabul ettikleri, ilah olarak kabul ettikleri, ibadetlerinin sundukları o ilaha o Ebu Bekir radıyallahu anh aracı koyarak dua etmemişler. Bunu yapmamışlar. Çünkü peygamber aleyhisselatü vesselam'dan öğrendikleri edep, peygamber aleyhisselatü vesselam'dan öğrendikleri ahlak onlara buna yapmaya ne yapmıyor? izin vermiyor. Çünkü bu onları ne yapabilir? Daha sonra ileride şirket üstünebilir. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden ne yapmış? Onlardan biat almış. Allah'tan başkasından yardım istememe hususunda ve konusunda. İşte onlar da Rablerini bu şekilde çok iyi tanıdıkları için, Peygamberin direkt ağzından, direkt dilinden öğrendikleri için Rab tasavvurları, Rabbini algılayışları, Rablerini tanışları, bilişleri, idrak edişleri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 ben ahlaken böyle bir şeyin bazıları yapmamış? Hoş bile görmemiş. İşte bizler Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın bize Rabbimizi, ibadetlerimizi yapmış olduğumuz Allah'ımızı, Allah İrah'ımızı tanıttığı bu sözlerine hadislerine ne yapacağız? Kitabın bu bölümünde geçeceğiz. Yani olayı biraz daha tefekkür ederek, biraz daha düşünerek çalışacağız, gözümüzün önüne getireceğiz. Ki Rabbimizi <gülüyor> daha da iyi tanıyalım ki bu sahabe bu hadisler aracılığıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyarak Rab'lerini ne yaptılar? Tanırlar. İşte kitabımızın bu bölümü de arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden deliller içermekte. Diyor ki Şeyhul İslam faslun diyor, başlık atıyor. Sümme fi sünneti rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında zikrettiklerimizden sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de Allah'ın vasfıyla alakalı birçok neler vardır? Hadisler vardır. Biz derslerde aldık. Rabbimizin öfkelenmesi, razı olması, sevmesi, gülmesi bunlar birçoğuna değindik. Şimdi hadislerle hadislerin ispat ettiği bu sıfatları öğreneceğiz. Diyor ki önce Şeyhul İslam bir altyapı kuruyor. Diyor ki ''Fes sunnetu tufessirul Kur'an'' ''Sünnet Kur'an'a ne var?'' ''Tefsir, Tefsir eder.''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 Sünnet yapıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yapıyor. Evet. Mesela geçen hafta ki dersten hatırlayın. Demişti ya, "Lillezine ahsenul husna ve ziyade." Ne demek bu aid? "Lillezine ahsenul husna ve ziyade." İyi yapanlara ziyade var. İyilik yapanlara yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara ne vardır? Ziyade. Husna. İyilik, güzellik vardır ve ne vardır? Ziyade. Aynen. Ziyade fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar bu fazlalık? Allah-u Teala'nın veçhini ne yapmak? Gör. Görmek. Kim bunu tefsir ediyor bu şekilde? Peygamber aleyhisselatü Bu ayetin tefsirini ne yapıyor Peygamber aleyhisselatü vesselam? <Sessizlik> ahsenu elhusna ve ziyade. İhsan sahibi olan, muhsin olan insanlara hüsna. Cennet vardır ve onun ziyade, ondan bir fazlalık var. Ne o? Allah'ın veçhine bakmak. Hadislerde açıkladığı şekliyle. Hadislerde açıkladığı şekliyle. O yüzden... Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hı. Tefsir ediyor. Açıklıyor. Sünnet burada hangi konuda gelmiş oluyor? Açık, Hadisi açık. tefsir edici. Hadisi, şey, Hâle, ayeti tefsir. tefsir edici bir şekilde gelmiyor. Sünnetin yine aynı bapta, ikinci bir şıkkı <gülüyor> Sünnet Kur'an-ı Kerim'de gelen kapalı ifadeleri açar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 Şerh eden, açıklayan ne oluyor? Sünnet, Sünnet oluyor. Sünnetin buradaki Kur'an'a olan şeyi ne? Konumu? Tefsir. Tefsir değil. Daha çok açıklayıcı yani o beyan edici. Bir evet. Bir Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle otursun. Sorun değil. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle otursun. Evet. Olur Tamam. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle otursun. Kiminin dizinde romatizma var, kiminin dizinde ağrı var. Onun için... <gülüyor> Evet. O zaman ayakta hazır ol'a geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ol'a geçip anlatalım. Sessiz, ünit <gülüyor> ederdim. Yani kiminin dizi ağrıdığı için herkes nasıl rahat ediyorsa. Yani <gülüyor> o konuda Aynen. şeye gerek yok. İnsanların e, kılına kıyafetine, <gülüyor> otursun şekline müdahale etmeye gerek yok. Eğer saygı duyacaksak o zaman hep beraber ayakta hazır ol'a duralım. Daha çok saygı duymuş oluruz değil mi? Yani saygılığın ölçüsü yerine göre değişir. Namazda saygılı olmak nedir? Sağ eli sol ile bağlamak, huşur içinde durmak. <gülüyor> İlim meclislerinde nedir? Yani insanları bu manada şeye gerek yok. Ee, hasta olur, baskı olur. Yani Murat amca mesela yere oturamıyor. Gitti evinden ne getirdi? Karapak'a getirdi. Oraya oturuyor. Biz ona diyemeyiz. Dizin dibine oturacaksın. Hani yani başka bir şey yani yoktu. Evet. Ben... <gülüyor> Dedi ki Kur'an'da gelen mücmen <gülüyor>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 hususileştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalı ama usulü'l fıkh da fıkıh usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah Allah şu ayet okuyunca "Ellezine amenu ve lem yelbisû îmânum bi iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar "Ulaike lehumü'l emn ve hum muhtedûn." güvenlik onlaradır ve onlar hidayete ermiş insanlardır diyor. Sahabelerden her biri bizlerden hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı? Diyerek üzülünce peygamber aleyhissalatü vesselam buradaki zulmün ne olduğunu söylüyor? Şirk olduğunu söylüyor. Yani o zulüm ifadesi umum bir ifade. Oradaki o bütün manalarından bir öteye sadece <gülüyor> ne yapıyor? Çekip bir manasını hususileştiriyor. Orada nedir diyor? Şirktir. Ne yaptı sünnet burada? Kur'an'ın genel olan o manasını, zulüm manasını ne yaptı? Daralttı, hususileştirdi. Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısını ne var? Tasvik eder. Destekler. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur açıklama şekli. Namazda olduğu gibi. İlk vermiş olduğumuz tefsir eder. Lillezine ahsenu elhusna ve ziyade. İhsan sahibi olanlara il, ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır. Ondan sonra dedi ki ne? Geneç manayı daraltır. Ellerinde kesin hırsızların daraltır. Sünnetin üçüncü manası arkadaşlar, Kur'an'da olmayan hükmün var, getirir. <gülüyor> Kur'an'da o hükm kesinlikle zikredilmemiştir, ama Sünnet gelerek ne var? O hükmü zikreder ve yasaklayıcı bir kural da koyabilir, izin verici bir kural da koyabilir. <gülüyor> Mesela erkeğe altın yüzük takmak nedir? Havamdır. Kur'an'ı kendinde yazıyor mu bu?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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haram. Haramdır. Aynısıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü konuşturan nedir? Vahiydir. Ne diyor Allah-u Teala Kur'an'ın üzerinde? La <gülüyor> yantigu anil heva O Peygamber hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Nedir onun konuştuğu? in huve illa vahyun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 Zira aleyhissalatusselam diyor ki, La Alfian ahdakum muttekan ala eriketi. Sizlerden birisi koltuğuna oturmuş. Hatta bazı rivayetlere doymuş bir şekilde, karnı şişkin bir şekilde böyle yani doymuş. Yakti il emrumin emri. Sonra diyor ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelirler. <gülüyor> Yekul ve o şöyle demesin. La nedri? Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. Maalesef nafsi kitabında biz Allah'ın kitabında böyle bir yasak görmüyoruz, böyle bir emir görmüyoruz.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 Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu sınıf insanlar ne yapmış arkadaşlar? Türemiş durumda. Bugün bu cesaretle söyleyen insanlar var. Televizyon programlarında, evinde, şurada, burada konuşurken bu cesaretle Allah'ın kitabında yoksa ben bunu haram diyemem. Allah neyi helal kıldığında helaldir, neyi haram kıldığında haramdır diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sünnetini kabul etmeyen ne var? Bir yıl insan var. Yani Aleyhisselatü verdiği haber ortaya çıkıyor bu şekilde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ela dikkat edin. Ve inni utitul kitab. Bana kitap verildi. Kur'an verildi. Ve mislehu ma'ah. Ve misluhu ma'ah. Yani Kur'an gibisi olan başka bir şey daha verildi. Yerhamdülillah. O da nedir arkadaşlar? Sünnet, hadis verildi. Yine allah Teala buyuruyor ki Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana enzelallahu aleyke sana indirdi. Ne indirdi? El kitabe, Kur'an'ı. ve hikmete. Ne indirdi? Kur'an'dan başka bir şey indirdi sana. Ne o? Sünnet. Hikmet. Nedir o arkadaşlar? Sünnet. Sünnettir. Nereden anlıyoruz bunun sünnet olduğunu? Yine Ahzab suresi 34. ayette. Ahzab suresi 34. ayette allah Teala peygamber hanımlarına şunu emrediyor. Vezkurne. Zikredin, anın, hatırlayın. Müdaresi edin, çalışın. Neyi? مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ اَيَاتِ tilavet olunan, okunan, okunulan ayetleri anın, hatırlayın, tekrar edin. Ve neyi alın hatırlayın? وَالْحِكْمَةِ <gülüyor> <gülüyor> Hikmeti. Yani Peygamber hanımlarına diyor ki Allah'a sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okuran Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları. Ve neyleri anın? Hikmeti. Nedir bu hikmet arkadaşlar? Ne olabilir sizce? Yani. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti yani onları o sünneti ne yapmaya çalışıyor? Allah Teala ne emrediyor? Akıllarında tutmaya, onları okumaya, anmaya, o manada anmaya. Kafalarında, hafızalarında tutmaya, birbirlerine nakletmeye teşvik ediyor. Allah'ın ayetlerini bu şekilde anın ve Allah'ın ayetleriyle birlikte neyi anın? Hikmeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette, hadiste birçok deliller var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetinin ve Kur'an gibi Kur'an gibi hüküm koyma mertebesinde, hüküm koymada aynı seviyede olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah teala Atiyyullah'a ve Rasul Allah'a ve Resulüne Resul Rasulü. itaat edin. Onlar fela varab iki felâ hatta yuhak kimu kafiyi maşa beynehum. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim tayin etmedikçe. Verdiğin hükme razı olup teslim olmadıkça ondan iman etmiş olmazlar diyor Allah'a. Şayet Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim yeterli olsaydı peygamberi hakim kılmaya gerek yoktu. Allah'ın kitabı ne olurdu? Hakim olurdu. Demek ki Allah'ın kitabında peygambere şerhi bırakılan, deminki açıkladığımız şekliyle tefsiri bırakılan, açıklaması bırakılan veya daraltılması görevi verilen birçok konu var ki burada Peygamberin neyi isteniyor? Hakemliği isteniyor. Ki sünnetiyle ne yapsın? O gelsin oraya ve onu ne yapsın? Hükmesin. Aynı şekilde Allah-u Teala ne diyor? Ee, فَلْيَحْذَرِ اللّٰهِنَ يُخَالِحُونَ عَمْ Emrihi Onun emrine. Kimin emrine? Peygamberin emri. Muhalefet edenler ne yapsın? An <gülüyor> onlara bir fitnenin isabet etmesinden azabun <gülüyor> elim acı verici bir azap dokunmasından sakınsınlar. Sakınsınlar diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Aklı olan bir insan için, kalbiyle düşünen birisi için ne var? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde dahi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine ne yapıyor? İşaret ediyor. Aleyhissalatu vesselam hadislerinde birçok yerde ne yapıyor? İşaret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 Öyle değil mi? Demek ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir gayesi var. O da nedir? İnsanlara güzel örnek olması. Neyle güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla tüm hareketleriyle ne yapacak? O Kur'an'ı ayetleri açıklayacak. <gülüyor> i̇şte Şeyh diyor ki, fesünnetu tufessirul Kur'an Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir, Tefsir eder. Açıklar. Ve <gülüyor> tubeyyiruhu Onu ne yapar?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 Kur'an-ı Kerim'i ifade eder. Ne demek ifade eder? Yani Kur'an-ı Kerim'in getirmediği, emretmediği emirleri dışında yeni emirler getirerek, Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesi gereken şeyleri sünnet ne yapar bu manada? Açıklar. Açıklar, ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatın tüm ayrıntılarını ne yapmayabilir? Açıklamayabilir. Çünkü neden? Böyle bir açıklayıcı bir kitap olsaydı, her ayrıntıyı, altın yüzük takmayın dan tutun da namazın kılınışa kadar zekatın verilen, işte karkuzdan verilmez, baldan verilmez, buğdaydan verilir, şundan verilir, hazinelerden verilir gibi açıklamaya girsek Kur'an-ı Kerim'i bırakın bir ayda hatmetmeyi, insanlar yıllarca okurdular da hatmedemezlerdi. Ve algılamaları, anlamaları bu manada zor oldu. İşte sünnetin buradaki konumu ortaya çıkıyor. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in ne yapar? Getirmediği hükümleri getirir. 23 senelik bir hayat var. Peygamber aleyhisselatü Vesselam, peygamberlik hayatı. O hayata 23 sene yayılmış ne var? Bir öğretici rolü var Peygamber aleyhisselatü Vesselam. Her şeyle tuvale Tuvalete girme adabından tutun da yemek yeme adabına kadar. Yemek yeme adabından tutun da Yüce Rabbimizi tanıma, onun hakkında bize anlatma işlemine konumuna kadar sünnet 23 sene boyunca Kur'an'ı bu şekilde ne yapmıştır? tefsir etmiştir, desteklemiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır, onların ritimlerini getirip zikretmiştir. O yüzden bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak Kur'an-ı Kerim'e önem verip okuduğumuz kadar ne yapacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnet ve hadislerini de öğrenip okuyup onunla evet. amel edeceğiz. Sadece okuyup öğrenip, ezberleyip kalmayacağız, yetinmeyeceğiz bununla. Çünkü bizden istenen nedir arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Resulüne nasıl itaat edeceğiz?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 ...işittik, itaat ettik olup... ...onları ne yapmalı? Uygulamaya geçirmeli. Hükümlerle alakalı. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir de neyin vardı sünneti? Haber verir bazı şeylerden. Gelecek ve geçmiş olaylardan. Mesela declin çıkacağını haber verir. Mehdi aleyhisselamın ineceğini... ...İsa aleyhisselamın ineceğini haber verir. Bu konuda da bizim takmamız gereken tavır nedir? Tasdik etmek, doğrulamak. Tamam? Yani Peygamber aleyhisselatü vesselama tabi olmak demek onun hükümleri, getirmiş olduğu hükümleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak, haber verdiği, gelecek ve geçmişteki tüm konularını yapmak, tasdik etmek. Yani peygambere iman etmek, hani geçen dersi açıkladık ya, La ilahe illallah demek o bilgisayar ekranda açtığın zaman, şifre girilendiği zaman, o şifre, anlamsız bir şey yazsan da o şifreye girsen, bilgisayarın açıldığı bir kelime değil mu manada. La ilahe illallah'ın manası var. Bir mana içeriyor bu. Hayatında ki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 Peygamberin bu vermiş olduğu haberlerde düşen konum nedir? Onlara ne yapmak? İman etmek. Yoksa bu benim aklım almadı kardeşim. Böyle de şey mi olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerine istiva etmiştir? Nasıl olur da gecenin üçte birinde yeryüzünün semasına iner? Gibi böyle nasıllarla oluşan soruları ne yapmayız? Sormayız. Çünkü bu soruların sorulması hak edilen bir soru olsaydı bunlar, ilk soracak olanlar kimler olurdu? Sahabe. sahabe olurdu. Hatta sahabe sormadan ilk açıklayacak olan kim olurdu bunu? Resulullah sallallahu aleyhi Yani mümkün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey konuşuyor, bir şey söylüyor. Rabbimizin mutlu olduğundan, hayrete düştüğünden bahsediyor sıfatlar olarak. Ve sonra da kalkıp Peygamber aleyhisselatı bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Ve insanlar nasıl olduğunu sormuyor. Ama bunlardan sonra gelen birçok topluluk diyor ki Bundan masab bu değildir. Şayet bunu Allah hakkında ispat edersek ne yapmış oluruz? Allah'ı cisme, mahluka benzemiş oluruz diyerek haddini aşa aşacak sözler sarf ediyor. Ama biz ehli sünnet ve cemaat olarak İmam Ebu Hanife'nin peşinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip sustuğu şeyleri susmak ama onun söylediklerini de tarif etmeden ta'at etmeden, teklif etmeden, man etmeden tashi atmadanat ma iman esmek vema wasafa ar-rasul bihi rabbahu al-azza wajalla min Allah rasuluhu alayhi salatu rabbini wasfetti rabbini nitelediği sıfatlar neyle ile wasl hadislerle hadislerle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 işte böyledir diyor. Sonra geliyor şimdi bu alt tepi kurdu Şeyh anlattı. Yani sünnet dediği Kur'an açıklar, tefsir eder, beyan eder onda olmayan hükümleri getirir. Bunun içinde ne var? Peygamber hevasından, arzusundan, tutkusundan, kafasından konuşmaz. Hele hele Allah hakkında böyle bir şey kesinlikle cesaret etmez, cüret etmez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarıp gelen sahabeler tarafından naklolan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 İlk ifade ettiği ilk ifade ettiği, bu kitabımız ilk ifade ettiği, Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi de arkadaşlar, nedir? Gecenin üçte birinde Rabbimizin yeryüzünün semasına inmesi. inmesi. Bizler daha önceki derslerimizde öğrendik ve dedik ki, güzel Rabbimiz arkadaşlar, yeri ve göğü yarattıktan altı gün sonra, ne yaptı Tamer arşına? <gülüyor> ne ayet ne? Er-Rahmanu alel arş rahmanu ar Alal arşi istiva. Ne demek bu ayet? Rahman arşın üzerine ne yaptı? İstiva ettirdi. Ne demek istiva? Kadir? Yükselmek Yükseldi. Ama. Üzerine çıktı. Orada karar kıldı. Yüce Rabbimiz yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Bu fiili gerçekleştirdi. Dedi. Sonra arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl haber veriyor? Niye tövbe estağfurullah dedik? Allah çiçsin mi? Herhangi bir yer değil. Bir yer değil. olası herhangi bir yer değil. Allah her yere hazırlıyor. Neyiyle? İlmiyle ve görmesiyle. Onun için biz dua ederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi semaya göğe kaldırıyoruz. Kur'an-ı Kerim nereden indi? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam miraç gecesi. Rabbi ile görüşmeye gittiğinde, Rabbi ona seslendiğinde konuştuğunda, yerin dibine mi girdi yoksa yukarı mı çıktı? Bunların hepsi neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiğini gösteriyor. <gülüyor> ki bu söz, sonradan uydurulup ortaya çıkarılan bir söz değil, bir inanış değil. Bilakis bu, İmam Ebu Hanife'nin de söylediği bir nedir? Sözdür, itikattır. Bizler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Buhari, ya uzaksın fakat elindeki ayna onu yakınıyor. Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki aynası? Kendindeki. En hmm. senelleki ayna. Musa Allahu ekşun mu? Ya sen Rabbini nerede hissediyorsun? Böyle dua ettiğin zaman kalbin nereye yöneliyor? E, aciz olduğumuz için elindir. Semalara. E, toprağa. Semalara toprağa gideceğimizden dolayı niye elimiz toprağa, toprağa açmıyoruz? Allah et yazsın diye yani. Yok, bir şey isterken rahmet yağmur değil ne başka istiyorlar. yani biz burada da açıkladık derslerde daha önce bulunmuş olsaydınız ehl-i sünnet vel cemaatin bu konudaki e, konumunu tavrını görürdünüz biz size bir şey demedik ehl-i olarak yani İmam Ebu Hanife'nin itikadının ve akidesinin de bu olduğunu ne yaptık biz daha önce açıkladık e, daha fazla bilgi almak isteyenler bugün Diyanet'in yazmış olduğu ilmi hallere de bakabilir İmam Ebu Hanife İmam Buhari, İmam Müslim neye inanıyordu? Diyanetin yazmış olduğu ansiklopedilere de bakabilir. Uzağa gitmeye gerek yok yani. Bu bilinen bir konudur. Herkese bunu bu şekilde ne yapmıştır? Bilmiştir. Sahabeler de bu şekilde inanmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, Yüce Rabbimiz hakkında haber verdiği sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Gecenin son üçte birinde Yüce Allah'ın ne yapması? yüzünün semasına inmesi. Peki nasıl iner diye soru soracak ne dersiniz? Bidatler. Bu sorunun denemeyiz. bu sorulur. <gülüyor> Yanlıştır, bidattır. Evet. Çünkü insan ta, insanın bu konuyu anla, bu manada anlaması, keyfiyeti anlaması izin ne bulmamıştır? Evet. Verilmemiştir. Evet. Ama ondan istenen nedir buna? Evet. İman etmesi. Çünkü bu da galiba imandan bir parçadır, bir düzdür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yenzilu Rabbuna Yenzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? İner. İner. Nuzul eder, iner. Bu kimin sözü arkadaşlar? Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Sözü. Peygamber vesselam sözü. Bu hem Buhari ve Müslim rivayeti diyor arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Tamam. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mütevatir hadis kullandığı ifade çok. Yenzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? İner. i̇ner. Hocam, yüzden... İlâ, se... İlâ semâ'il dunya. Şey ders sonunda not al. Ders sonunda. Ders sonunda konu konum Yok, Ders sonunda not... iyi konum geçiyor. derken o vakitte kabul eder demek. Niye kabul eder demek? Ne? Peygamber e a.s. niye anlamsız konuşsun ki öyle? Allah'ın cismi değil ki, cismi. Nasıl yani cismi Allah'ın Allah'ın zatı var mı? Allah'ın anası, Allah anası babası yok. Allah'ın anası babası yok. Allah'ın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? mı var İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet ya da diye cevap vereceksin. Nasıl zat? insanın bir cismi zatı var mı? Zat. Zat cismi hayvan. aldık Evet. Yani varsa soru bunları konuya al. Rabbimiz yeryüzünün semasına var diyor Peygamber Aleyhissellem vesselam. İder. nuzul eder. Ne zaman kullaleyla? Burada biz arkadaşlar, yani e, laboratuvarda çalışan bir teknisyen değiliz. Bir maddeyi bir maddeye karşısına yeni bir madde oluşturalım veya yeni bir din çıkartalım ortaya. Bizim tek yapmaya çalıştığımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini buradan ne yapmak? Aktarıp açıklamaya çalışmak. Kesinlikle eğer yoruma kalkarsak, kafamızdan bir şeyler koyarsak, Allah adına ilimsiz bir şekilde ne yapmış oluruz? Konuşmuş oluruz. Bu manada günahların en büyüğüne düşmüş olur. Şekle beraber günahların en büyüğü olan eğer sen "Allah'ı mal bilmediğiniz, ilim sahibi olmadığınız konularda Allah adına konuşmaya düşmüş olursunuz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözü çok açık. Her gece Rabbiniz dünya semasına iner. Nasıl iner? Bize haber vermiş bilmiyoruz. Nasıl ruhumuzu bilmiyoruz. Nasıl olduğunu, hareket ettiğini, rüyada ne olduğunu, nereye gittiğini nereye dolaşsın. Aynı şekilde Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl yapmıyoruz?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 Nasıl, gecenin 3'te 1'i nasıl hesaplanır arkadaşlar? Gece, Akşamdan Nasıl böylesin geceyi? Evet, sabah, yani? sabah güneş doğarken Güneş doğarken değil Akşamdan imsa kadar Kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? Beşi? Beş buçuk İmsak kaçta? O da beş buçuk değil 12 saat 12'yi 3'e bölün. Dört, dört, dört. Yani beş buçuğa sekiz eklediğiniz zaman ne oluyor? Bir oluyor. Saat bir mi oluyor? Evet. Yaklaşık olarak birden sonra artık o mübarek vakit başlıyor işte. O vakitte ne yapmak lazım? Evet. Değerlendirmek, teheccüze kalkarak, zikrederek, dua ederek. Zira, zira allah Teala diyor ki Men yed'uni fe estecibeleh Kim bana dua ederse onun duasına ne yaparım? İcabet ederim. Men yes Kim benden bir şey isterse ben ona ne Veririm. Men Veririm. Kim benden mağfiret bağışlanma isterse ona ne arkadaşlar? Bağışlanma verir, affederim. Şimdi birisi deyip ki hocam ben seni duyduktan sonra geceleri kalktım o saatte dua ettim sürekli ama dualarım, istediklerim olmadı.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 İlahi yıllarında haa diyorsun subhanallah yani, İlla o istediğini değil de o, Onun misli olan benzer olan bir şey Aslında ne yapıyor Allah tuvala seni soruyor <gülüyor> <gülüyor> Ya da üçüncü şıkkı Üçüncü şekli Allah O duanı o isteğini senin için nereye saklıyor Ahirete saklıyor <gülüyor> Yani üç şekilde Allah duaya ne yapar Yüce İcabet eder Yüce Allah üç şekilde e, Duaya ne var <gülüyor> İcabet eder O da ya istediğine ne var cevap verir. İstediğini sana verir. <gülüyor> Yahut senden bir şey def eder. Tamam. Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü vermiyor. Geceleri kalkıyorsun, gözleri çekiyorsun, ağzıyorsun yok. Ama Allah böyle belki senin o doğanla çocuğunun başına gelecek bir belayı ne yapıyor? Def ediyor. Belki çocuğu, çocuğu sana o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünyada sana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 galaksiler olarak, gezegenler olarak nokta, şey, tahtaya konulmuş bir nokta gibi bir konumu var. Bir büyüklüğü var. Buna bakarak buna bakarak bizler e, Yüce Rabbimizin e, inme sıfatını, arşın üzerine istifaklı sıfatının nasıllığını anlamaya kalkarsak bunu ne yapamayız? Beyin hafızası olarak anlayamayız, anlayamayız. Çünkü kapasite onu almaz. yapmaz? Allah tarafından bu böyle verilmiş. Nasıl dünyada şimdi Allah'ı göremiyoruz? Mümkün mü Allah'ı görmek dünyada? Mümkün değil. Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? Nur. Nur. Şayet onu kaldırsaydı diyor ne olurdu? Gözünün ulaştığı her yeri yakardı hadis şerifte. O yüzden bizlerden istenen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi derslerde söylediğiniz gibi sıfatlarını tanımadan gece namazına kalkıp dua eden isteyen bir insanla bir insanla Rabbinin arşın üzerinde olduğunu kabul edip gökten yuk yukarıdan kontrolün altında olduğunu kabul edip o gecenin o mübarek vaktinde yeryüzünün semasına indiğini kabul ederek öyle dua etmenin ayrı bir lezzeti ayrı bir tadı olur bir de öbür türlü kalkar kalkar ayrı bir şey yani çünkü Rabbinin cihetini bilmiyor o manada yani Rabbin aşkın üzerinde mi değil mi her eline bakıyor Rabbi vahtedici kadar ne var bu gider o yüzden bu manada ihsan'a ulaşmak istiyorsa insan hatta bırakın imanını tamir etmek imanını tamamlamak sahih imana sahip olmak istiyorsa Rabbinin bu vasflarıyla bu sıfatları ne yapmak zorunda tanımak zorunda ancak bunu da nasıl tanıyabilir bir insan ya Kur'anla ya da Sünnetle başka bir yolu yok bunun.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 benzemez diye ispat ettiğimiz gibi yani burada da peygamberin vermiş olduğu haberi ne yap? Tastik edip kabul et. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ama sen ne yaptın? Burada Allah'ın Allah işitme ve görme sıfatına geldiğinde aklına teşbih, cisim, bir şeye benzetmek gelmedi. Ama burada duymadığın bir şeyi gördüğünde hemen ne yaptın? Allah'ı bir cisim olarak kabul et hemen gelip Allah'a sanki bir şeye benzetiliyormuş gibi algılayıp peygamberin haber vermiş olduğu bu hadisi ne yapmaya çalıştın? Tatlı. Tahrif etmeye. Yani işte başka manalar yüklemeye çalışın Bu da neden kaynaklanmakta? Ehl-i Sünnetle kitaplarını okumamaktan kaynaklanmakta. Bizler bugün basmış Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi. Açalım bakalım İmam Ebu Hanife'nin kitabını. İmam Ebu Hanife nasıl konuşmuş, ne demiş? O nasıl inanmış? O nasıl kabul etmiş? Bu ümmetin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 Ama burada takılmamız gereken tavır ne? Allah'ın işitme ve görme sıfatlarını bize haber veren ayet ve hadislerdeki takındığımız tavırın aynısını takınmalıyız. O da ne? İnsan da işitir görür ama Allah'ın işitme ve görmesi nedir? Kendine layık bir şekildedir. Biz onu bilmeyiz. Ya burada ne diyeceksin? İnsan da mutlu olur, sevinir ama Allah'ın mutlu ve sevinmiş, sevinmesi insanınkine benzemez. Ona layık bir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 Muhimmatı devesinin üstünde. Yatacağı her şey devesinin üzerinde. Tabi devesini kaybediyor. Devesi kayboluyor çölde. Düşünü kaçırıyor. <gülüyor> Sonra bu deveyi ne yapıyor bu adam. <gülüyor> Israrlı bir şekilde aramaya başlıyor. Arıyor arıyor arıyor arıyor. Yoruluyor artık bitiyor. Arabaya başladığı yere geri dönüyor. Umudu kesiliyor. Daha sonradan Yerine gelip oturup Uyuduğunda gözlerini açtığında bir bakıyor ki devesine olmuş? denesinin yuları yanında görüyor. <gülüyor> Suyu orada gelmiş, suya rıza gelmiş. Öyle seviniyor ki bu adam sevinçten ne söyleyeceğini şaşırarak ne diyor? Ben, ey Allah'ım ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun diyerek sevinçten ne yapıyor bu adam? Şaşırıyor. O kadar sevinçli. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allah'ımızın, Rabbimizin sevinci kul tövbe ettiğinde bundan daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar tövbe için, tövbe için Rabbimiz her zaman tövbeyi kabul eder. Önemli olan önemli olan tövbenin şartlarını ne yapmak arkadaşlar. Evet. Yerine getirmek. Mesela diyor ki Allah Teala <gülüyor> Ali İmran suresinin 135'te "Vallazina iza faalu onlar bir fahişe işledikleri zaman bir zina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 İşte onlar bir fahişeye düştüğü zaman, bir fuhuş işlediği zaman, bir para işlediği zaman ve kendilerine zulmettikleri zaman ne yaparlar hemen? Zekerrullah. <gülüyor> Allah'ı anarlar. Nasıl Allah'ı anarlar? Bir estağfirullah diyerek. iki Allah'ın azametini düşünerek, Allah'ın cezasını, ikabını düşünerek hemen frene basıp Allah'ı anarlar. Sonra hemen ne yaparlar? Festağferu <gülüyor> lizunubih. Allah'ı anıp hemen günahları için Tövbe ederler. Tövbe-i istiğfar ederler. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturmasın ki onun yetmiş yana yüz defa estağfurullah dediği görülmüş olmasın diyor sahabe. Tövbenin metodu bu. Tövbenin yolu bu. Aleyhisselatü Vesselam oturuyor böyle konuşurken sözün arasında sürekli estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam İşte Allah tarafı kullardan bahsediyor öyle. Onlar zulmederlerse, fuhşiyat işlerlerse zekarullah, Allah'ı anarlar. Hemen günahlar için istiğfar ederler. Diyor ki hemen Allah-u Teala. Ve men günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? İllallah. Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık. Bir hani çekseler derler ya bu kadar. Rabbimiz Allah'tan başka günahları kim? Yani bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim. Diyor. O insanlardan bahsederken yine diyor ki velem ysirru ala ma faalu onlar velem ysirru ısrar etmezler. Ne ısrar etmezler? Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Zekerul. Allah'ı zikrediyor. ediyor, ediyor. Ona dönmemeye çalışır. Zekerul. ysirru ala ma faalu yaptıkları konuda ne yapmazlar? Israr etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahih bir tövbe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 İnsanlar elinden tutup götürdükleri için değil Allah. Için. İki işlediğin günah hakkında pişmanlık, pişmanlık duyacaksın pişman. Yani adam günah işliyor diyor ki estağfurullah tövbe tövbe. Ama kalbinde de arkılan iyi ki de işlemişiz bu günahları veya pişmanlık duyuyor yani onu da demiyor ama yani dünya gül gülük gülistanlık bu da olmuyor. Üçüncü şart o günahtan el etek çekmek, pişman oluyorsun ama pişman olduktan sonra hala ne yapıyorsun sen? Devam ediyorsun. Bu da tövbe ina var, bozar. Yani sen adam zina ediyor, Duruyor düşünüyor tamam diyor Allah'a tövbe edelim bunun azabı cezası büyük. Tamam pişmanlık da var ama hala ne yapıyor? Zina var devamlı bir şekilde. Bu da tövbe ina var, <gülüyor> baltalar. Üç Dört, bir daha dönmemeye azmedecek, edecek. Bir azim olacak. Tövbettin ya, azim ediyorum. Kendi kendime karar veriyorum, karar. Bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzalayacaksın. Aklının bir köşesinde bunu bulunduracaksın. Dört. Beşinci şıkkı arkadaşlar tövbenin? Helal Beşinci şıkkı. Kuldan varsa ondan helallik alın. O kulla alakalı, o şeyle alakalı. yani. çünkü. E, Ele tek çekmişler onu kötü görmek vakti bitmeden yapacaksın tövbeyi tövbenin bir vakti var Nedir o vakti arkadaşlar can, boğaz can boğazdan çıkınca yahut de, güneş de, batına, batıdan doğmaya ne kadar <Gülüyor> güneş batdan doğduğu insanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor insan, güneş doğudan doğduğun batıdan doğduğunda ve insanlar onu görünce hemen iman edecekler. An hani şimdi nasıl dünyada öyle vakit veriyorlar. Vakit sürede onlar son dakikada millet ne yapıyor mesela? Etişmeye çalışıyor değil mi? İşte ama güneş baktın. insanlar baktı, iman etmediler o zaten kadar. Bir baktılar, Subhanallah güneş battan doğmamış. Hemen iman ettickecekler ama peygamberimiz diyor ki işte onlara o iman ne olmayacak. Yani onların o tövbeleri onlara fayda vermeyecek. İşte kim tövbede bu 5 şartı 5 şartı gerçekleştirirse yüce Allah Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek. Ve bu tövbeden ne yapacak allah Teala? Hoşçak olup sevinecek. Sevinecek, ferah. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَقُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler. İçine bakar ve onların o haline güler iki kişiye. Niye güler ondan o haline niye sevinir hoşnutlu bu manada güler gülerek diyor ki yakdolu ahdu akar biri diğerini öldürür yani birisi katil birisi maktul ama diyor kilahum ayet cennet ama ikisi de cennete giriyor yani bu katil bu da maktul ama ikisi de cennete giriyor Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Müslim rivayet ediyor. Bu hadisin açıklaması. Diyorlar ki Maktul öldürüldüğü için suçsuz yere, günahı şey olmadığı için bu manada cennete sokuyor Allah-u <gülüyor> Peki katil? Hangi katil allah cennete sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde o katil ki Allah daha sonra ona ne nasip ediyor? Tevbe'yi nasip ediyor. Hatta onu ne mertebesine ulaştırıyor? Şehitlik mertebesi. Gidiyor Allah yolunda cenk ediyor, savaşıyor ve şehit oluyor. O da ne yapıyor? Öldürdüğü adamla birlikte cennete giriyor. Hüce Rabbiniz buna ne yapıyor arkadaşlar? Gülüyor. Şimdi hemen herkesin bir insanın aklına gelebilir. Ne demek biliyor ya? Allah'ın bu mağarada dişleri, ağzı, gırtlağı mı var? Haşa. Böyle bir şey demedik. Biz sadece Peygamberimizin haber verdiği sınırda ne yaptık? Durarak iman ettik. Onun dışında onun ee, söylediği bir şeyin ötesine geçmek bizim haddimize değildir. Bu konuda bizler hep söylüyoruz ve iddialıyız. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in ve diğer ehl-i sünnet alimlerinin söylediğinden bir, atım, bir adım dahi öteye geçme konusunda cesaret, cüret kendimizden alamayız, Bulamayız. Onların getirdiklerinin dışında yeni bir şey getirme diye onların söyledikleri şeylerin dışında yeni bir şey söyleme konusunda ne yapamayız? cesaretli olamayız bu konuda ne yaparız? Allah'tan korkarız. Çünkü Rabbimizi bizler iman ediyoruz ki peygamberin vasfetdiği sıfatlarla biliyoruz. Onun için korkusu da bizde daha büyük olmalı. Yine arkadaşlar Rabbimizin diğer bir sıfatı acep sıfatı. Acap hayret. Biz Rabbimiz hayret eder. Arkadaşlar hayret iki kısımdır. Hayret iki kısımdır. İnsan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 okuyabilir. Sen bunu biliyorsun. Bildiğim bir şey. Ama o, o hareketi o yapınca sen ne oluyorsun arkadaş, o okuşu hakkında? <gülüyor> hayret. Diyorsun, hayret yani. yani. O adamdan bir, o adamın adam olarak yaptığı hal. İşte allah Teala'nın bu sıfatı cehaletten, ilimsizlikten, bilimsizlikten değil. Kulun, hadiste gelecek şimdi. Son hadis olacak bu. Kulun bu hareketinden dolayı. Kulun bu eylemi hareket edilesi bir durum. Hareket edilesi, bir, hayret edilesi bir durum. O da ne? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Hacıbe Rabbuna Rabbimiz hayret etti. <gülüyor> Min kunutu ibadihi kulların ise kapılmasından. Ne demek ise kapılmak? Ümitsizliğinden. Ve kurbi <gülüyor> gıyarihi. Allah-u Teala'nın hayrının, bazı rivayla hayrı geliyor. Hayrının durumları değiştirmesinin, ahvali değiştirmesinin çok yakın olmasına rağmen kulların ümitsizliğine Rabbimiz hayret eder. Ne demek bu? Yani bu? insanın başına bir bela gelir. Adam yandım, yandım, bittim, mahvoldum filan. Halbuki Rabbinin o olayı değiştirmesi nedir? Çok yakındır diyor. Çok yakındır. Ona rağmen kullar var. Ümitsizliğe kalır. Diyor ki, Rabbiniz yenzuru ileykum eziliğine kanıtin. Rabbiniz size sıkıntıda ve darda olarak görür. Sıkıntıda, darda, artık böyle dünya hani derler ya, gök kubbe üstüme çöktü. Ve Rabbiniz size bakar, siz ümidi kesmişsiniz. <gülüyor> ümidi kesmişsiniz. Diyor ki, Rabbiniz güler bu duruma. Niye? Çünkü bilir ki, يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِبٍ Bilir ki, gelecek olan ferac, yardım, o belayı kaldırma nedir? Yakın. Yani bak bakıyor, görüyor Allah'a doğru. Kul vahve ilah ediyor. Yanıyor, coşuyor falan böyle sıkıntıda, darda. Ümidi kesmiş. Bittim, oldum Allah biliyor bunu. Bir adım sonrası ne? Kolaylığı yazmış Allah doğru onun hakkında. Ama kulun o vahve hareketi ümide kapılmasına Rabbimiz ne yapar arkadaşlar? Hayrete düşer bu manada, hayret eder, hayret eder ve bundan bundan ne var? Buna güler, şaşırır bu manada yani. Kulun bu hareket şaşılacak bir durumdur bu manada. Hayret eder. Rabbimiz böyle haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbimiz hakkında böyle haber veriyor. Bizler de Rabbimiz hakkında Peygamber'in bu haber vermiş olduğu vasfı, sıfatı ne varız olduğu gibi diğer sıfatlarını kabul ettiğimiz gibi iman ederiz diyoruz. Bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente estağfurika ve tuğbunak.